Efendimiz de beyaz giymeyi çok seviyorlar. Zaten beyazda büyük bir hasse vardır. Bilin şu. de kefene beyaz sararlar. Dikkat edersen. Diğer renkleri sarmak caiz olur. Beyaz niye sarıyorlar acaba beyaz? Ölemanın da başındaki sarık beyazdır. Onun da bir manası vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yeşil de sarmış. Sarı da sarmış. Siyah da sarmış. Beyaz da sarmış. Hepimize yol göstermiş renkleriyle. Renklerin manaları vardır. Bilin şu, mavi, kırmızı, yeşil, beyaz, sarı, sonra siyah ve sonra renksiz. Hepsinin manaları, ayrı ayrı manaları vardır. Tevhidin mesela rengi mavidir, tevhidin. İsmi rengi kırmızıdır. İsmi zatının rengi yeşildir. İşaretleri vardır böyle bu şekilde. Kasa vardır da beyazlarda, beyazda. Mutmaininin rengi beyazdır. Mutma inmeye kişi irdi mi ki? O adam mecahata irmiştir ki Kur'an'da allah Teala hitap ediyor. Ya eyyetühen nefsü mutma inneh irci'i ila rabbik râdiyetel mardiyye. Bunun iki manası var. Bir ölmeden evvel Allah'a mülakat var, bir ölten sonra var. Sen ölmeden evvel öl, Allah'a mülakat et. Bu hitabı ölmeden işit. Ve hakka et, dön Allah'a.